والله لا يا اللهم, في في اللهم في السماوات والأرض لعنة سلطانك لعنة الله أن يجعل من من سلطانه أود الله أن يجعل بسم الله الرحمن الله di gloria a voi da tutti gli angeli tu farai alla marcia ammi mar di Dio a voi fa aiuto e salvi il tuo e aman ne diyorum pardon oldu ihdar ve rastgele yaptığım bir şey lanam abi merkezli elhamdülillah ve alei tanesi Hadirler Allah'a kadar bizlerin yolunda daim ibadetine müdavim sevgili kardeşlerim, hoş kullarından eylesin. İtaeti, hedef kütüllerinden eylesin. Yolundan ayırmasın. Ayağımızı kaydırmasın. Yanlış yolları düşürmesin. Günahlara bulaşırmasın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak, varmayı unutma olarak, azabından haras olup, kurtulup dört konar erneğin asılı Yeri göğü görünen görünmeyen bütün eşyayı mevcudatı varlıkları canlıları, cansızları Her şeyi allah Teala Hazretleri yaratmıştır. Rabbul Alemin'dir. semaat altı yaratandır. Rızkımızı veren ve bizi yaşatandır. Bir naçiz küçük varlık bile büyüten, geliştirendir. Ondan geldik. Ona gireceğiz. Onun huzuruna varacağız. Ve bu dünyada yaptıklarımızın küçüğü, büyüğü, hiç birisi eksik kalmadan, unutulmadan, meşgul kalmadan, atlanmadan hesaba girecek. Muhakeme olacağız, Mahkemeye çıkartılacağız. sorgu suale olacağız. Niye bunu böyle yaptın ey kulumu? Niye şu vazifeni yapmadın ey kulumu? Niye ömrünü böyle geçirdin ey Niye diye hesap olacak, sorgu sual olacak. Efendim, ceza ve mükafat bilinin sahibi olan Allah, insanlara cezalarına ve mükafatlarına muhalefetmesinin anlamda verecek. Sırf bu Mahveme-i çıkmak meselesi insanın ıldutsu kaçırabilir. Tir tir kütüretebilir. İnandıktan Ahirete inandıktan sonra Ahiretin varlığını bildikten sonra öldükten sonra dirilmenin bağışı bağışı mevzin <gülüyor> hak olduğunu bildikten sonra efendim insanın korkudan tir tir titremesi lazım. Her söylediği söze dikkat etmesi lazım. Her attığı adıma dikkat etmesi lazım. Ayağını denk alması lazım. Günahlardan uzak durması lazım. Çünkü öyle bir muhakeme ki temizci yok, atlatılması mümkün olmayan her şeyi bilen Allahu Teala Hazretleri, yalanın yalan olduğunu bilen, insan içini düşünü bilen bir işi yaparken iyi bir şey bile yapsak kötü başlatmayı yaptığını bile bilen her şeyi bilen Allah tarafından göçleri muhakeme gidiyor. Oh, aklım olacak. Her şeyi bildiği halde soru, sual ve sonuç için muhakeme usulüyle ile İnsan Allah'ın yarattığı aklın takıntınca. Allah'a isyan edebilen iki yaratık var. İblis şeytan. Ve Tanrı'nın insan. Şeytan cin tarifesinden idi. Fermi yani edilebilirdi. Cinlik ve şafta emri reddetti. Sonra Allah'ın emrinden, emrine uymaktan, büyüdüğünü tutmaktan yan çiğitir, saftı Allah'a ihtiyaç etmedi. Onun üzerine allah Teala Hazretleri, onu rahmetinden farda edildi, huzurundan korkur lanet dedi, lanet eyledi. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهَ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ سَجِدًا وَهُ سَجِدًا Allah bir varlığa lanet ederse, hatıların bir çıkış yolu bulması için bir. Lanet denip rahmetli ilahiden tart olunca dedi ki, Ya Rabbi bana mücadele yazdırdın. İlaliye gibi bahsettin. Şu insanoğlunun bari kubadir mevziyine kadar önüne arkasına çıkayım. sağından, solundan gideyim. Efendim içinden dışından kafasını gözeyim. Gönlümü, aklını çekeyim. Sapıtayım. Benim efendim kendimi bağlayayım. Tamam. Sana bu felayet verildi. Yap yapabilir. Dedi. Ve böylece insan denen varlığın Allah'a itaat etmemesi için, günah işlemesi için, haram yemesi için, raydan çıkması için, yoldan sapması için çalışan bir varlık. var ve o Hazret-i Adel Atamızdan beri insanoğlunu saptırmak için çalışıyor. allah Teala Hazretleri, kadir-i mutlak yani ne isterse mutlaka hemen yapan kudret sahibi İnlemeye bunu idare edecek olan kudreti küm şey yapıyor. Bir şeyi mücadele ettiği zaman o işe on diye buyuran ve o işin de hemen olu verdiği, olmak zorunda olduğu her kudretin sahibi, her şeyi bilen, her şeye kadir olan Allahü Teala Hazretleri bir <currently championships> gün bu eşsiz nizamı ve bu cıvıl varlıkları, canlıları, ayı güneşi yıldızları döndüren, gece gündüzü olduran şu muhteşem tezai kainatı efendim, muazzam hareketlilik içinde Efendim, kıpır kıpır, ciğul ciğul, efendim, sevgeden Allahü Teala Hazretleri, şeytana yaratmasaydı yaratmaz. İsyanına fırsat vermeseydi, şeytan isyan edemez. İsyan etmeye bile gücü yetmez. Ama işin derinliğini, mahiyetini, evvelini anlamamız Dört, hikmeti ilahisi, yani her şeyi yerli yerlidir yapan, olması gerektiği şekilde yapan, sağlam yapan, eksiksiz yapan, hatasız, tutursuz yapan Allah-u Teala Hazretleri bizim dışımızda böyle bir bizi yanlış yola sevk etme kaynağı bir yaratık yarattı. Ve ona da çalış çalışabildiği kadar diye selahiyet de verdi Bir o oh, Allah'a isyan eden secde et Adem'e dediği zaman Adem atamızda secde etmeyen Adem atamızdan daha üstün olduğunu kendisinin söyleyen o topraktan yaratılmıştım Ben ateşten yaratıldım. Ben ona niye secde edecekmişim diye hemen secde etmeyen bir yaratık bir o. Bir köç işledi Adem aleyhisselama secde etmeme ve diklenme Eran'a secde etmem bile, ondan üstün görmek. Kibir ve itaçıdır. Bir suç işledi, ebediyen rahmetten mahrum ve ebediyen cehennemde yandı. Kendisi ve cünuru, ordusu, evlatları, taayyübesi, hepsi bir suç. İnsanoğlu ise, ömrü boyu suç işitledi. Yani, vaziyetimizin korkunçluğuna, dehşetine bak. Allah-u Teala o Adem'e seyir etmedi diye şeytanın düştüğü konumu düşünün. Bir o, öyle seyir etmemiş. Tabi, şimdi gün bizim Havda kardeşimiz, öyle bir yeni tefsir usulü koydu ki ortaya, yani mühendislerde, tabiplerde, işletmedilerde, siyasetçilerde, herkes kendi ilimleri yönünden efendim, ayetlere bakarsa neler çıkacağını gördük. Hayretler içinde kaldı. Kitaplarda okumadığımız, kitaplarda işaret edilmemiş gerçekleri gördük. Tabi bu şeytan meselesi neyin nesidir? Buna efendim fizikçiler bir eğilse, kimyacılar bir eğilse, bir düşünse, mühendisler bir incelese, astronomlar, gök ilmiyle meşhur olan ilmi heyetçiler efendim tahkik ederler. Neden çıkar? Şeytan ateşten yaratılmış, topraktan yaratılmış olan insana itaat etmiyor ve zarar yürüyoruz. Neler neler çıkar bilir? Yani şey dairesinde edep dairesinde tefektür eylesi ayetleri, hadisi şerifleri, neler çıkacağını ben de böyle zevk ile e, hissettim yani. Kur'an-ı Kerim'in derinliğini anlatım. Ayet-i kerimelerin derinliğini Tamam Ateşler Ateşten yarattığımız olan şeytan bir asi olmuş, her bir buyruğunu Cenab-ı Hakk'a yerine getirmez. İsteseydi o anda tepeler de bitirirdi işi. O anda vah olurdu. Olmadıysa vah olur, olacağım. Hema. Ol dediği bir kere var oldu cihan, olmadıysa mahvolur. olur, olacağım. Tamam. Şimdi şeyden, yaratılma zamanını, Adem'e işlen zamanını, zamanının, cennetteki bu olayların, mazideki bu şeyleri Tam anlayamayız ama şimdi bildiğimizde edep dairesinde, edepsizliği düşünerek bir şeyler bulabiliriz. Neyse bir şeytan diye bir varlık var. İlleşşeytane göküm aduvr fethafidûhu aduvvah sizin düşmanlığınızda siz onu düşman belleyin diye Allah'ın içinde ikaz ettiği bir varlık var. Şeytan değil. Bir de Allah'a isyan eden insan olan. Ona da sekaliyet verir. Yani biz buna kitaplarımızda, alimlerimizden okuduğumuza göre iradeyi i cüz'iye diyor. İnsan onun bir küçücük iradesi var. Cüz'i. Cüz'i ne demek? Az şöyle şu kadarcık bir şey. Küçük küçük. Cüz'i miktarda bundan şunu içler koyacaksın filan. Cüz'i azıcık işte. yükseler. İrade-i cüz'iye. İrade istemek demek, dilemek demek, murat etmek bir şey. İradeyi cüz'liyesi var insan olduğunda, bir şeyler isteyebiliyor, yapma kabiliyeti yok, yapan Allah, yaratan Allah. İnsanoğlunun iradesi var, cüz'li bir iradesi var, bir şey istiyor, Efendim, yaptırmasa Allah ona da yaptırmaz. Şimdi bir adam merhaneye gitmek isteyince, Allah, İstese engellenmez mi onu? Sürlü şekillerde engeller. Yani basit olarak düşünelim. Köylü dayı gibi Çoban anca gibi düşünelim. Ne yapalım? Ayağına peş girir. gidemez. Koluna peş girir. Kadehi kaldıramaz. Boğazına peş girir. Yutlanamaz. Aklını giderir. Kadehi ters çevirip döker. Yani... Nerelerden ne türlü ne türlü istese engeller. Yani kendi bir şey yapamıyor adam. İstiyor, istemesini icra konusunda Allah ona fırsat veriyor. Yapan Allah. Yaptırmamaya kadir olan Allah yapmasına istedikten sonra böyle mi istiyorsun? Peki öyle olsun, hadi bakalım devam diyor. Ne tutmuyor? İrade izniyesi. İnsanoğlu küçük küçük bir iradesiyle Allah'a asir oluyor. Çok korkunç bir olay. İsyan ve günah tüyleri diken diken edecek bir olay. Çok büyük bir terbiyesi bu terbiyesi. Müthiş, erşevi bir olay. İyyy Allah şu küçük yaratan bak şu alemlerin Rabb'ına ansür oluyor. O kadar korkunç, o kadar büyük bir edepsizlik ki, o kadar kötü bir şey ki şey ama insanların sabah akşam su içer gibi, nefes alır gibi efendim, peynine ekmek yer gibi yapıp duruyor. Çok korkunç bir şey. Biz bunu küçükten öğretmediği istiyorum. Hı, ne yapıyorsun? Ya? Çok güne. Yapma ya oğlum. Hı, eyvah. Yani Küçükten sürdüğün şeyine günahın felalığını alakalıyız. Biz günahı kanıksamışız. Yani suç işleye işleye efendim lasırlaşmış vicdanı ile artık o şeyi çok rahat yapan caniler gibiyiz. Eşkıya gibiyiz. Haydut gibiyiz. Çete reisi gibiyiz. Katil gibiyiz. 25 kişiyi öldürmüş, 37 kişiyi öldürmüş. Hemen öldürmekten şey yapmıyor. Çünkü dış sürgünden, girmekten, çıkmaktan, hakimler de hizmetmiş, e efendim, hapishanenin görevlileri de bulunmuş, polis de bulmuş, karakollar da. Olan gerimsemiyor. Yani şöyle, değil mi şöyle. Bakın. Yani Binahın büyük, büyük bir kötü şey, Muzeram kardeşlerim, bu kadar kötü bir şeyi de tanıksamak, önemsememek, hiç düşünmeden her zaman yapmak, o daha da kötü bir şey. Çok korkutuyoruz. Yani bizim bu yaptığımız, binahların, edepsizliğin, ve hayırlısı işini yapamıyorum. Nasıl yapıyoruz? Bizim? Kendimiz yapıyoruz. Çok kötü. Aziyet çok benim. İnsan oldu. Allah'ın nimetlerini yiyor. Biliyor ki Allah yaratıyor. Biliyor ki meyvaları olduran Allah. Tatlı tatlı meyveleri. Hocam tatlıyı biz de yapıyoruz. Ganga bak. Tatlının nereden geldiğini düşünsene. Sen ne yapıyorsun? Şeker pancanını sen mi ürettin? Şeker kabusunu sen mi bitirdin? Tatlıyı ne yapıyordun? Hiçbir şey yapmıyordun. Mevcudu olur, Buradan çıkartıp şuraya katıyordun. Buradan sıkıp buradan içiyordun. E ne yapıyorsun? Ne saygıdın? Yüzüme lezzeti veren, tekmezin malzemesini yaratan, hazırlayan Allah. Elmaya, armuta, mumla o lezzeti veren Allah güle o kokuyu veren Allah. Karantiler, bile o güzelliği veren Allah. Yani sen ne yapıyorsun? Allah'ın nimetini yiyor. Kendisi bir şey yaptı efendim toprağa yarıyor, tohumu içine atıyor. Tohum bitiyor. Tohumu yaratmış değil, toprağı yaratmış değil, yağmuru yaratmış değil insanoğlu, efendim, güneşi yaratmış değil. Allah, Güneşle ısıtıyor, hepsini ayarlamış. En muhteşem fizikle, en muhteşem kimya ile her şey ayarlı. Cevapçı kardeşlerimiz çok iyi bilir. Eti ateşe yaklaştırdın ne olur? Yana. Burada müşteriyle biraz sohbet eden, diyelim çevirmeyi unut döner kebabı ne olur? Sağkar olur. Güneş biraz yaksa olursa biz ne olur? Biraz uzak olsa gene ne olur? E bu kadar güzel ayarı yapan kim? Allah. E buraya yağmur yağıyor da ayda yağmur yok, su yok. Dünyaya bu suyu veren kim? Allah. Dünyadaki denizlerin ölçekleri, havadaki oksijenin, ozanın ölçeği, dünyanın güneşe mesafesi, yörüngesi, yörüngenin daire olmayı Elips olması, yörüngede efendim, dünyanın dönüşü, kendi etrafındaki dönüşü, dünyanın ekseninin dönme düzlemine 23 derece meyilli oluşu, hepsi hesap Kulli şeyin indehur bir miktar. Her şey, Allah'ın yaptığı her şey bir ölçekle, bir miktar ile, bir nisbet ile, eşsiz bir bildiğiyle, Muhteşem bir şeydir. Bugünün ilim adamları tabiattaki varlıklara bakarak, ibret alarak, onları taklit ederek eserlerini ortaya koyuyorlar. Yani gemiyi yaparken balığı taklit ediyor. Ee, uçağı yaparken kuşu. Yani onların hepsini yapan, yaratan Allah. Yani varlıklardaki mükemmelliklere baktığı zaman insanın hayranlıktan Eğremesi, bayılması lazım. Devreye sormuşlar ki, ne demişler, efendim? Boyunun eğri demişler, deveye. Neren doğru ki demiş. Şimdi bu devenin boyun eğri, her tarafı eğri, yağmuru yumu var Neden ermiş yamru yumu? Eferayen zurume iler ibiliteysa kulüfer. Şu insanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Neden bakacaksan? İlginç, ibretli, hikmetli onun için. Devenin yaratıldığı şu, son derece hikmetli. Nasıl hikmetli hocam Birazcık bir deve üzerine vaaz verelim. Deve vaaz. Devenin ayakları lok, lok. Güneşci. Dayanma alanı, tabanı geniş. Topona. Neden acaba? Çünkü kumlarda yaşıyor, çöplerde yaşıyor. E ne olurmuş taban basış tabanı geniş olunca kumun içine batmaz. Sen bir şeyin bir yere batmasını istiyorsan ne yaparsın ucuğunu sivrilir. Tabanın ucuğu neden sivri Fırt çok diyor, çoktur da var zırt diye diyorsun diye. İğnenin ucu neden sivri? İçeriye soğuyacaksa, kan alacaksa, ilaç zergini geçe bilmem Devrenin Devenin tavanı niye böyle yok yok, yumuşacık, geniş? kuma bakmasın. Kesin olarak böyle. Var mı? Var mı bunun bir başka daha ihtimali yok? Deve bir kere ayağından başlıyor et hikmet. Devenin ayağıyla atın ayağını yan yana koy. Allah Allah! Devenin niye böyle neden? Ya, yaşadığı ortama uygun. Çok güzel. E peki sırtındaki kambul ne? Sırtındaki kambul depo. Deve su içtiğinde yemek yerine efendim deposudan bunları depo eder. Onunla 3 gün Allah yolu. Yemeden içmeden gider mi? Gider. Zayıflar. Börgülü küçülür. Depo erir. Neden? Onu kullanır. E neden bu kadar böyle e, bunun deposu çok fazla büyük içinde bu kadar küçük de, çok fazla böyle eteklere deki evet. Hava havasıca görseler evet. yani her şey bir ölçekle bir şeyde yaratılmış efendim Allahu Teala Hazretleri e, insanların ne yiyeceğini Alzın buyurmuş. Onları çıkartıyor yerlerinden, bitiriyor. Efendim, ne parti? Efendim, çeşit çeşit partileri yiyecekleri, nasıl yaşayacağını ayarlamış. İnsan olmanın kendi vücudu muhteşem bir anlamda demek az geliyor, yetmiyor. Jabaratuval demek az geliyor. Her insanın kendi şahsi vücudu bir küçük kainat. Her vücut bir kainat. Neden hocam yani nasıl kainatı? İşte girsek artık soyunlar. İşte otantik gibi bir insan. Ama beyin bir alem, göz bir alem, harika, kulak bir harika, mide bir harika, Ciğer bir harika, dalak bir harika, kemik bir harika. Şimdi Dr. Kardeşler de geldi, artık tereciye tere tatlandı. Yani, vücut bir harita. Muhteşem bir şey. Bunu evet. yaratan da Allah. Top balığının vücudu başka türlü, eskimo buzların arasından koku yakalıyor, torba gibi sürükleyerek getiriyor. Elindeki bıçakla cörün açıyor, loklop ve içebilir. Bizim de her tarafın kemik. Bize kemik lazım, ona sevme gibi yumuşak bir şey lazım. Şahane, her şey şahane. Her şey harika. Kuşun kanadındaki tüyler o kadar hafif ki, ama o kadar geniş bir dayanma yüzeyi meydana getiriyor her şey harika, daga harika, tırnak harika. Etin arasından tırnak giriyor. Yani nereye baksan, bayırcığ, takip ediyorum. Et buradan gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, hop balığ. Burada tırnak. Uzun cevabın neyi soracak? Bu girişe göre. Perşembe'nin gelişi çarşamba'dan belli. Bu etin böyle gidişine, bu böyle gidişine göre bunun da ucunun böyle olması lazım. Yok olur. orası öyle olursa yıpranır. Oraya dayanıklı bir malzeme koyayım da üst tarafına. Sen bunu kullanacaksın. Efendim burası yıpranmasın. Güzelliğe bak ya. Bizim bu etlerin her gün karneval içinde kalıyor. Tırnak olmasaydı. Derisi kalır. Buranın deri, derisi... Deri bir çeşit değil mi? Işte. Buranın derisinin kalınlığı başka türlü, ağzın içinin derisi başka değil. Bu deri ağzı içinde olsa olmaz, ağzı içindeki deri burada olsa olmaz. Her evet. yerleri Yani ya. akşam kadar bir iyi mevzuya kadarız. Anlat ama <gülüyor> Her şeyimiz Allah'tan, siz de cenab Yaratılışımızın mükemmelliği, çevremizin bize uygunluğu ve Allah'ın çevremizde, içimizde, dışımızda, afakta, enfükte, zahirde, batında bize verdiği her şey ile yaşıyoruz. Onun sayesinde yaşıyoruz. Vücut, füud ilahi hayat, bahşı, kadî. Şairim bu sözünde var, diyorum. Varlık, Allah'ın kömerkliğin eseri, hayatta insanlar Allah'ın bilirsin. Benim neyim var diyorum. Hayat Allah'tan, varlık Allah'tan, varlığın devamı için gerekli malzeme, malzeme bilgisini o fiyandan efendim o malzemenin şeyini. Ben karşısında bakıyorum, hayran oluyorum. Kadına mı hayran oluyorsunuz? Hayır, keşilmedim. Dışından bakıyorum, hayran oluyorum. Neden? %99 su olan bir yaratık farkı. %1 Ambalajla uzak mesafeye giden bir ticaret meta bulabilmiş mi şimdi şimdilik sanayicileri? Bana ilgisayar getirdi. Şu kadar Mahmut kardeşimiz ambalajıyla ile nah bu kadar oldu. Neden? O, o ambalajı sarmayı yapmasa sarsılır bozulur filan diye Artık öteki ambalajları düşünemiyorsun. Ve ambalajın asıl malı göre ağırlığının şeyin düşünün. Yüzde bir malzemeyle, yüzde bir ağırlıkla alam Teala Hazretleri suya hem dış ambalaj vermiş kabuk halı işini yiyorsun da efendim kaşıkla kaşıma kazılmayı çok severdik biz küçükken. Ben kartuzu ben tadıyım. Çak çak çak sıralar efendim kabuk. Öbür taraftan kuzuya keserdik. Keçiye verirdik. O yerde kütür kütür. Su kimdir? Ötekisi %99 suyun içinde şey de var. Şekeri var, tadı var, rengi var vesaire vesaire vs. var. Oraya, oraya nereden getirir? Su rengi mi aşağıda? Değil. Şu, aşağıdaki su tatlı mı? Değil. Aşağıdan aldığı, kökten aldığı suyu o orada renklendiriyor Allah'ın verdiği kabiliyetle laboratuvarla ve tatlandırıyor ve teşkilatlandırıyor, hücreleştiriyor. Efendim yüzde bir bütün öteki maddeler yüzde 99 dokuz tutuyor. Yani bir karpuz bile başı başa bir harika tutuyor arkadaşlar. Karpuz bir harika. Biz bunları yiyoruz. Allah'ın karpuzunu yiyoruz, tavununu yiyoruz. Havasını teneffüs ediyoruz. Efendim, onun kanunlarıyla efendim, çalışıyor beynimiz, ciğerimiz. Tıpır tıpır çalışıyor. Sen bir zahmet çekiyor musun kaybını çalışıyor? Bak? Farkında bile değilsin. Uyurken bile çalışıyor. Uyurken bile çalışıyor. Her şey çalışıyor. Allah'ın verdiği her şeyle Allah'a isyan ediyor. Tövbe yani etşallah. Bizim edepsizliğimiz çok mağazam boyutlar yeri büyüğü, yeri büyüğü döndüracak çocuklar. Bazı büyüklerimiz demişler ki, günahın küçüğü olmaz. Büyük günah, küçük günah diye var. Hadis-i şeriflerde ayırım var. Efendim, büyük günahlar işte adam öldürmek, sinih etmek, kökülük yapmak, vesaire, vesaire diye bildiriyor Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Ama bu hadislere rağmen bazı edepli büyüklerimiz demişler ki, küçük günah da büyük. Günahın, hiköy olmaz demişler neden? Kime karşı yapıyorsun o sen? Alemlerin Rabbi seni yaratan, sana her türlü nimeti veren Yaradan'la karşı yapıyorsun. Bir kişi sana küçücük bir iyilik yapsa sen de ona mukabele etmeye çalışıyorsun. Sen de hediyesine hediye vermeye çalışıyorsun. Efendim ikramına teşekkür etmeye çalışıyorsun vesaire. Ve Sabahtan akşama, ömür boyu, gece gündür, daima her yönde nimet veriyor Allah. İnsan da Allah'ın nimetiyle kuvvetlenip ayağa kalkınca, emeklemekten yürümeye geçince iş başlıyor. Allah'ın verdiği kudretle Allah'a isyan edin. Rabbimiz yüzünü eleştirip etsizler. Allah sizi nimetlerinin güzelliğini görüp şükredir kendisine güzel kulluk etmeye muvaffat eylesin. Şu günahın zilletinden, pisliğinden, çirkinliğinden bir konutlanır. İbadeti izzetine, lezzetine, sevgine, sefahatına, sevgine, tadına, efendim, hoşluğuna aşina eylesin. Kendisine candan severek güzel ibadet etmeyi nasip eylesin. Cümlenizi, cümlenizi sevdiği, razı olduğu kul olarak yaşasın. huzuruna. Sevdi-i razı olduğu kul olarak, yüce az, açık efendim, böyle iltifata mazhar, Allah ondan razı, o Allah'ın lütuflarından, ikramlarından razı vaziyette varıp, cenneti ve cemaline, evrenlerden, rıdvanı eklenen, varsılı olanlarından Yani biz eğer cenneti kaçırırsak, eğer biz Allah'ın lütfuna eremezsek yazık bize vahziz. Çok çok büyük mahvuyu Allah bizi bu şuradan ayırmasın elbette Allah müsaade. Kapatacak gibisin uzaktan komut alıp direkt böyle yapıyoruz bu Kısa sürece buraya bakacağız. Kısa sürekli. Ona söyleyeyim mi? <gülüyor> Şiğerin çok o zaman Rüya <gülüyor> <gülüyor> gördüm. Bir keresinde eski bir şey. İstanbul'dan Ankara'ya gitmiştim. İmtihan vardı. İmtihanı yaptım. Yoruldum. Yağız günü e, tatilde döndüm geldim yani. Neydi? İkhan neydi? Neydi? Şimdi rüya gördüm, yattım. Yani sintihandan sonra eve geldim, yattım ama saatte kurdum. Biraz dinleneceğim, acı, uykusuzluğu, süzültü gibi Gene gideceğim, şey yapacağım, yattım, rüya görüyorum şimdi. E, aşağı yukarı 20-25 cm küp şeklinde Madeni bir şey bip bip bip bip bip bip, bip yapıyor. Al, yazıyorum diyeceksinizler. Eviriyorum, çeviriyorum. Altı yüzeyine her tarafına bakıyorum, sağ sol, ön, arsa efendim alt yüz efendim her tarafına bakıyorum. Ne bir ne bir delik, ne bir düğme, ne hiçbir şey yok. Bip bip bip yapıyor. Yazıyorum. bu imal edildiğine göre bunun bir İnşa, ima şekli var. İçinde alet olduğundan göre bunun bir konulduğu yer var, kapatıldığı yer var, bunun bir vidası olacak. Evir Allah'ım, çevir Allah'ım rüyada bir şey yok. Arkadaş da geldi Münih'ten, genceler de geldi, o da mühendis, o da bakıyor. Evir, çevirir, ya bunun bir vidi geliyor ama bu bir cihaz ama her tarafı böyle gibi, hiçbir şey yok falan. Sonradan rüyanın içinde aklıma geldi. Ya benim saat çalıyor olmasın dedim, ben rüyadan <gülüyor> dışarıya <geç. gülüyor> <gülüyor> Hakikaten kurduğum saat çabuk. Şu insanın şu rüyası... <gülüyor> yani nasıl gösteriyor? İnsan bu rüyayı nasıl görüyor? Rüyanın içinde onu nasıl anlıyor? Şu beynin esrarı. Yani... O senaryoyu, o olayı rüyadan kim hazırlıyor? Bize onu öyle gösteren kim yarattı? Çok ilginç. Yani... Ama kesin bu rüyadaki her zaman öyle olmaz. Eğer bir cihaz varsa bunun bir giriş yeri vardır, bir çıkış yeri vardır, bir stop yeri vardır, bir start yeri vardır. Efendim bir on vardır, bir off vardır. İki tane şeyle. O param off. İşte o. O param. O bastım bu günuzu. Dün şeyin Hakan'ın telefonu çalışmıyor. Dedi Keğer acaba acaba parasını ödenmedi. E, faturası çünkü Hakan'da yok benim e, hanım menekşe vesaire dediler. Çalışmıyor. Ya bunun çalışmaması lazım. Ana düşüncelerden. çalışması lazım Aradık, aradık. Torun baktı, torba baktı, damat baktı, oğul baktı, baktık Allah'ın baktı. Şimdi eyvah Hakan'ın şerefini bozacak. Yaptık. Yandı koydular. E, ara Allah'ım, ara. Nihayet anlaşıldı. Şeyin e, fişin yanında piş düğmesi varmış. Dedim de zaten ben, özellikle okuduğum yerden, ''Vardır bunun bir şeyi.'' dedim. ''Dokunmadık.'' diyorlar, ''Niye kesin?'' Yani bu telefon niye çalışmıyor?'' ''Hiç dokunmadık.'' E, dokunmadım sanıyor insan, bazen, koluyla, derseyle, halı kayıyor, bir koltuk kayıyor, bir şeyler oluyor. Ne bir şeyin yanındasın, dibine tırt basılacakmış, cereyan diyecekmiş. Evet. Ana şeylerden hani gelin derse Bu bulur, yani edebiyat olsa bile edebiyatçı Ben bir eve taşındım, ilk giriyorum ben Ankara'da. Ben Edebiyat Fakültesi'ne geliyorum. İslam Edebiyat Fakültesi, Arap Dili Edebiyatı, İran Dili Edebiyatı bölümünde. Izlenimden. İslam Tarihi, Sanat Tarihi bölümünde. Eve girdim, bütün elektrik teşkilatı berbat, mahsustan berbat, sabote edildi. Çünkü haydut, onu yapan haydut, mahalle şey, 150 evli filan böyle bir sohbaret haydut çetebeysi yapan, hem kabulünü yaptırmış, her şey tamam diye ama her evi de mahsustan kusurlu bırakmış, Dörümcüyen ağır kurduğu gibi gitmiş e, mahallenin e, çarşısında da elektrik sütükler artırmışlar. Kabuli de yaptırmış. Şimdi yeni evlere gelenler, tüm elektrik teşkilatını berbat bıraktığı için mahsuslar, her şey berbat. Nasıl berbat? Balkan'a gidecek elektrik hattını Afrika getirmiş, atlite bırakmış. Yani ceryan gidecek, balkandaki elektriği yakmak için Buradan bu vaktan gelen elektrik Afrika gibi Ucu böyle. Ne ya. Yeri Yani şey oradan böyle yeryan hatta gitmiyor. Artı'ya eksi'ye bağlamış. Şimdi orta'yı çeviriyorsun. Bir tane patlıyor. Yüzüne şekli uzun çıkıyor. Allah Allah. Yerinden şey şey, peli, şey yapıyorsun. Çünkü artı'ya eksi'ye bağlamış. Vay ben tertibatını evinde bozuk yapmış, orayı bozuk yapmış. Ne mas? Sabotaj. Çetin. Şimdi ben eve gittim yeni, ilk defa biliyorum. Camlarından kireçlerini kazdırdım yeni. ev. İlk defa ben gidiyorum, Ben edebiyat fakültesi mezuniyim, üçüncü derece diyelim. Efendim, elektrikler ters var, biz orada takılmıyor, patlıyor. Efendim. Ama her şey, böyle şey acayip bulamadım. Gece oldu, neyse, yattık. Sabah oldu. Ben Bakkaldan ekmek almaya gittim. O herif de karşıda diklerim. Böyle bakıyor adam. Yineş müşteri geldi diye. Örümcek gibi ağını kurmuş ki, oraya da ortaya da böyle şey yapmış, böyle duruyor. İşini gelecek bir sinek, onu yiyecek diye. Bende sinek gibi görüyor. Yine efendim. O bana baktı, ben ona baktım. Anlaş, anladık bir Benim ben sana para vermeyeceğim. İçimden. O benden şey istiyor, seni kandıracak, düşürür de para var. Ben de zaten Duzlar Abla asistanım, etimle, budumle bütçemin eli 5 cm, Erhan'ın boyu 12 cm. Ne olacak yani benim bükçede? Devlet bütçesi değil, ben de ona para versem bir ay aç kalmam lazım. Veremem de zaten istesem ama iş inadı da değil. İnsan dünyada neden yaşar? İki sebep. Bir inat için yaşar, bir murad için yaşar. Muradı erdem için yaşar, bile inadını çökürüp için inanet için yapar. Elektriği için Hepsini çözüyor adam. Evet. şey, vahiyel tercihli dahil elektriği bütün işlerini yapar. Hepsini yapar. Adam ben çarşıya geldikçe gitti ki gözümün içine bakıyor. Efendim, benim ağzıma yakalansın bu yem diye yakalanmak. E onun olduğunu nereden biliyorum? Ev sahibi dedi ki, e, gloplar, oradaki elektrikçi de, o yaptığı şey yaptı, kiracı, ilk kiracı geldiği zaman, gloplar ondan teslim alacak diye, e, söyledi bana, onun için ben adama gittim, o teşkilatı onun yaptığını biliyorum. Gloplar, Falkan globu, efendim, bilmem, başı globu, yüz duvarının bilmem, nenin, bilmem nesini oradan aldık. Yani evden kirel girelim kirel girelim şey tamam. Parazılı onları verdiler. Taktık her şeyi yani kırılmasın diye. Öyle biliyorum orada direkt bir şey var. Ama hepsini şey Neler Neden böyle? Ee, bir Arap alimi var diyor ki insan bir ilimde şey yaparsa, temayüz ederse yani bilimsel çalışmaya kafası oradan yaktır. O, o ilimin şeyini. Ödeki ilimlerde de bir şey yapar diye iddia ediyormuş. Onun üzerine bunun da bir akrabası var, bu böyle diyor, iddia ediyor, inatlaşıyorlar. O da diyor ki, hadi oradan, ya, nereden bilgisin? Fıkıhçı şimdi ötekisi. O da dil. Yani dil bilgisi âlemi, iddia eder. Ötekisi de fıkıh âlemi. Birisi yani, İlmahar bilgisi biliyor, ötekisi de, efendim, lisan. Nasara'yı eğitir. Biliyor. de demiş, böyle bakalım demiş, yani insan, Fars'ın teyhirinden veya Vacib'in terkinden namazda ne alıcak? Sehir secdesi Peki, sehir secdesinde bir hata edersen avide. Yani namazı hata ettiği için secde ediyor, ilave. Ama ilave secdede hata edersen avide, hiçbir şey gerekmez der. Nereden bildin, nereden çıkarttın? Çünkü demiş, bizim zil dizi bilgisinde, Efendim, el u sat dar u la -da yü sat vardır demiş. Yani, ismi tasgir bir kere. <gülüyor> Daha fazla betimlemesi için bir tanesinde bu dizinin betimlemesi için bir ibadete Kiştet etsin La'fakra Fatihlik, yoksuzluk Yoktur Eşer fi minel cehil Şahillikten daha şifretli, fakirlik, yoksulluk, yoksulluk, yani malımız mülkünün olmaması bir çeşit fakirlik ya, insanın para yok, kesesi boş, borcu var, ev iktira, işi zayıf, aleyküm selam, hoş geldiniz. Cuma'ya bekledik ama yetişebildiniz mi? Geçemem. Evet, doğru sözünüz müziğine, otur, bir bakayım. Fakirlik, muhtaçlık demek Arapçada. Hani yani her yönden muhtaçlık, yoksulluk bir şey yok ve o yok olan kişi muntashlik insan. İşte mal yoksulluğu olabilir, daha başka yoksulluklar olabilir ama efendim cahillikten daha büyük yoksulluk olmaz. Demek ki e, cahillik fakirliğe benzetiliyor. Bir çeşit yokluk fakirlik oluyor. Anlatabilirsiniz. Efendim, bilgi de zenginlik olarak. Tabii bunun karşılığında demek ki bilgili olunca da insan fakir olmayacak yani zengin olacak. Bilgi, kuvvet gibiye duymuştuk. Artık gezetlerin, milletlerin, medeniyetlerin. Şöyle bir şey var, bir sözü var, ''tevâna kuvvet, telkidâna kuvvet'' diyor mesela e, İran kültürü, nezemiyeti. Bir insan bilgiliyse kuvvetli demektir diyor, bilgi kuvvettir, bir çeşit efendim, kuvvet sağlıyor insana. Ama şey, burada bilginin efendim, mal, mülk, zenginlik olduğu ifade ediyor, bilgisizliğin de fakirlik olduğu ifade ediliyor bilgiyi olmayan hiçbir şeyi biliyor Müslümanlar efendim hatta onların anlayacağı dilde bir teşvik oluyor ey insanlar nasıl efendim gece gündüz para sağlamak için çalışıyor sanır sivertiniz dükkene şeye gidiyor tamlaya gidiyor efendim tamlayı sürüyor uğraşıyor dinliyor bir sene uğraşıp maaşını alıyor dükkancınız dükkana gidiyor sabahtan akşama kadar müşterileri bekliyor. Efendim mal satıyor, bir şey sağlamaya çalışıyor. Yani insanın tercüme etsin diye, anladım. Tercüme etsin diye, iyi. Ben de onu zaten sevgayla yapıyor sanıyordum. Tabii hakikaten de bizim yaşantımızda en büyük uğraşlarımızdan birisi neydir? Kazanma ilgili. Sabah kalkarız, dinlendikten sonra doğru doktoru işimize gidiyoruz. Mevzuat, mevkur, esnafsak, esnaf, Avukatsak, avukat sak, avukat, hâkimcek, hâkim, herhangi bir öğrenciysek neyse yani herkes iş yerine gidiyor, çalışıyor. En büyük, en ciddi uğraş para kazanma uğraşı. Hayat mücadelesi diyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Ama burada yani. En büyük makyelik olarak cahillik gösteriliyor. Yani en büyük uğraş da ilim öğrenmek için görüntü. İnsanın e, mesela konuya bakışına bakın, ne kadar güzel. Ne kadar da tatlı bir benzetmeyle, insan için canlı bir benzetmeyle meseleyi anlatıyor. Ne de ayet-i kerimede de vardır böyle, hücay, e, halkın anlayabileceği, en basit insanın bile kavrayabileceği şekilde konuların anlatılması. Mesela, ey iman edenler! هَلْ اَدِلُّكُمْ اَلَا تِجَارَةٍ فِي بِكُمْ اِذَابِ اَذَابِ اَذَابِ Sizi bir azaptan, işkenceden kurtaracak bir ticaret size öğreteyim mi? Çünkü ticareti mi diyor bize? Alışverişi mi diyor? Gömümüne billahi, ticaret gibi bir şey mi alınacak, satılacak bir an diye düşündüğü insan, Allah'a inanın! اُتِجَاهِ بُنَا تِجَارَةٍ فِي بِاللّٰهِ Allah'ın dini için, sevap kazanmak için mannur da cennur da cihad edin, sevap uç hayatın. Böylece cennete girersiniz diyor. Yani e, Allah yolunda hizmet etmeyi, bu kalbinde mükafat olarak cennete girmeyi, bir çeşit ticaret gibi anlayabilirler, anlayabilirler anlasınlar diye öyle anlatıyor. Böyle benzetmelerle anlatmak, efendim, e, her çeşit imkanı tavrayabileceği bir şekilde anlatmanın güzel yollardan birisidir, Benzetme. Analoji denmiyor, inci, analogi yoluyla, yani dersekte temsil yoluyla böyle bir şeyin anlatılması. Demek ki e, cahil olmak bir çeşit fakirlikmiş. Ancak zengin olmak için büyük bir çalışma, uğraş verdiğimiz gibi, bu fakirlikten de kurtulmak, cahillikten de kurtulmak için ilim öğrenmek için çok çalışmanız. Eğer bu bilgiler, bu harici şeyler, başka milletlerin elinde olsaydı. Bütün keşifleri, e, icatları onlar yapacak. Biz nasıl bu bilgiler bizde olduğu halde böyle şey yapmışız? Herhalde harpten dağıtsan sıkıntıdan dolayı yapamak. Evet. İkinci belime, Vela ibadete, Vela dina, Avedi minel akıl, efendim, akıldan daha faydalı bir zenginlikte yok. Yani bir insan akıllıysa yeter. Aklı sayesinde işi döndürür, çevirir, ayarlar, düzenler, sonunda efendim, başarır. Mesela Sahari-i Kiram'da insanlar Mekke'yi terörlerinden bir neyine göre fikir etkiler. Her şeyleri bırakarak. Her şeyleri Mekte'de kaldı. Malları, büyükleri, evleri. Onlardan bir tanesi, kendi evinde kaldığı kimseye demiş ki, işte sana parlamı vereyim. Malının yarısını vereyim kardeşim. Hoş geldin. Filan. Ev sahibi bir şey yapıyor. Böyle e, ikramda bulunmak istiyor. Kardeşim demiş, malın sana mübarek olsun. Her şeyin senin olsun. Sen bana bu Medine çarşısını nerede olduğunu bir göster bakalım demiş. Efendim. Medine çarşısına bir gitmiş. Kısa bir çalışma sonra, birkaç ay sonra Resulullah Efendimiz'i düğüne davet ediyor. Ya Resulullah düğün yapacağım. Buyur düğün yemeğimize diyor. Kısa zamanda Ticaretle, efendim, güzel ticaretle para kazanmış, efendim, evlenecek durumu beydana getirmiş, düğün hazırlıklarını yapmış ve bir şey yaptı. Kısa çok akıllı bir zat, çok efendim, efendim bir kimse, böyle ezrimli bir kimse. Kısır zamanda hemen bir yuva koymuş. Demek ki akıldan daha faydalı bir zenginlik olamaz diyor. İnsan akıllı oldu mu ne mutlu, akıtsız oldu mu da neyindir? Ovasından milyarlar kalsa bile akılsız bir insan onu harg Yani idare bile olamaz. Mevcudu bile idare edemez. Sıfırdan kazanmak değil, mevcut kendisine olaydan gelmiş olanı bile idare edemez. Allah bizi hem ilim versin hem akıl versin. İkisinin zenginliği. Veda ibadete tep tefek sür. kapatıyorum şeyler geldiği için doğmasın diye. Efendim, güzel bir sayıda peki, sadece bir zaman lazım. Düşünmek gibi de kıymetli ibadet olmaz. Düşünmek, tefekkür, tefekkür gibi de ibadet olmaz. Herkes tefekkür olacağız. Çok düşünen, herhalde sevgili, saygılı insanlar olmalıyız. Yani namaz ibadet değil de, oruç ibadet değil de, düşünmenin ibadet olduğunu bilinmesi çok önemli. Başlamamızda düşünürüz, oradan düşünürüz, sonra sevap alıyoruz, düşünürüz. Elhamdülillah. Benim sıcakta da hava güzelleşti? Bu ne? Bugün bir yağmur var. var. Yani bu pozisyonu geçtirme. Bakalım. Açalım. O olmaz. O nasıl sana daha iyi. Kesinlikle. Kağıda sor. Kağıda da mona soranlar diye ararsan da, da bir bir şey, şey yapacağım. Nasıl geçti yurt? Sonca <gülüyor> zaten çayın en azı 3'müş en azı evet tabii 3 Dayan da yaşıyorsunuz yani. görüyor musunuz zaten? Ben, ben alayım. Alayım. <gülüyor> Hayatınızın tadı <çok> zor oldu. <gülüyor> Sefer meselesinizi, meselesinizi izleder misiniz? Tanışalım. Avasya. Avasya. Aile. Evet. Meselesinden, içim var mı? Ama sen kaç sorun? Kaç sorun? Kaç sorun? Oradaki? Saç sorun? Saç sorun? Saç sorun? Osman, Osman değil. Osman verdiler. Şubat o zaman. Evet. Hadi bir sene. Kocaman no. bir mi? Çok e, güzel bir arkadaşım. Bir var bir arkadaştır. Evet. Var. Çok iyi kardeşlerimiz var Alsin Çok tatlı, cevabı Efendim. Senin iyi Unutmazlar. <gülüyor> ben bir kadınım. Bana ben bir kızım var diye hayranım. Bir de bana ben arkadaşım. Bir de kızım var diye hayranım. Bir de bana ben bir arkadaşım. Bir de bana ben bir arkadaşım. Bir de de bana ben bir arkadaşım. Bir de bana ben bir arkadaşım.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 Bizi kabul eylesin. Dualarınız mükecevabı olsun. Allah-u Teala dünyaya ve aletete müteallik isteklerimizi, dileklerimizi, hazretlerimizi bizlere lütfu göreviyle bahşeylesin. Bütün kenarda bizleri muhakkakla masum kurlarından eylesin. Beni okumak zorunda olduğunuz kardeş şehirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Ha, daha berbat bir fakirlik olan imkanı. Bir La Sakra eşittir inel cehil. Yani bir daha berbat bir fakirlik, Hiçbir fakirlik olamaz. En büyük fakirlik cehil. Son yetkisini bilemiyoruz. Fakat dünyada bir takım büyük çatlı. Ölümler, öldürmeler oluyor. Amerikan Öncüsü'nü bobalayacağız derken. Yüzlerce ölür. Binlerce yaralı. Amerika'da buna cevap vereceğiz derken. Efendim. Yine bir sürü ölür ve bir yaralı ve sivillerden. Şimdi hani hukukçu kardeşlerimiz var içimizde. İşin iç çizgünü de ancak Allah bilir. Araştıranlar da bu olayları kimler çıkartıyor, kimler yapıyor, belki ilk üçlerden bir sonuca varırlar. Fakat dünyada bir durum var. İnsan güçlü kuvvetli ise kimse ona haksızlık bile yapsa haksızlık yap yaptın diyemiyor. Zayıfsa geziliyor. Zayıf olanın hakkı sarihi kesmediriyor. Yani kesin açık seçik hakkı söylenmiyor. Efendim, kuvvetli olana da dalgalılık yapılıyor. Allah-u Teala Hazretleri'ni istiyor. Bunlarından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki Eftarul Cihad Selimetü Hakkın İnde Sultanın Cair <gülüyor> Cihadın en vaziyetlisi En şereflisi En asaletlisi en üstünü en değerlişi en kıymetlisi zalim bir otorite sahibinin sopara sahibinin kuvvet sahibinin yanında karşısında ona hak olan sözü söylemektir. Korkmamaktı söylemek. Musa Aleyhisselam bir büyük saltanatın sahibine gitti Harun Aleyhisselam ile. Ve ona hiç hazmedemeyeceği sözleri söylüyor. Çünkü o kişi ben Mısır'ın tanrısıyım diyor. Hatta Mısır'ın pek çok tanrıları var da. Sene Rabbukumul A'la dediğini. Kur'an-ı öğreniyoruz. Ben sizin en yüksek tanrınızım. Kimsah tanrısı var. Ölüm tanrısı var. Köpek başı şeklinde. Horus diye. Horoz başı şeklinde, kartal başı şeklinde. Mısır hava yollarının şekli, amidebe olan kafa. Bir tanrısı var. Kimsah tanrısı var. Kimsah kafası şeklinde. Daha başka bilmiyorum. Mısır tarihi, Mısır dininin şapşallıklarını, efendim şefaziliklerini, küçük kanalları şey var. Bir diyor ki, ene Rabbukumul Kubil ala. En sizin en büyük kanallınız. Çok durup dururken bir insana. Büzleri altın kaplı, 150 metre yüksekliğinde kriyant piramit yapılmış. Kriyantın ilk yapım aşaması üstte altın kaplıydı. altın kaplalı, sıvalıydı ve altın kapalı, kırık kırık parçalı. Sonra aşırı boyu silahla efendimiz devirler geçince çarılış aklından gitti. İçinde de hazineler vardı. Kriyantın da şeyi efendimiz cesedi. Kat kat altın kaplı oda şeklinde efendim büyük kutuların iç içe iç içe iç içe, iç içe konulması sonunda efendim ta ehramın kalbine yerleştirilmiş. O kadar altının nereden nasıl bulduğuna hayret edersiniz. Muhterem islah, kendişin Tanrı olduğunu söyleyen ve halka da inandıran ve kendisine tattıran bir insana gitti. Sen de bir tanrımarlı değilsin. Bu saçma davayı bırak. Allah'a iman er gel, diye bunları söyledi. Tabi bunun, korkunç bir şey olduğunu, akıvet bakımından, insanı kötü oluşturan götürecek, efendim, hayatına mal olacak bir ifad, bir ifad bir hak olduğunu kendisi biliyoruz mesaj aleyhisselamın. Ama Allah gidip söylemesini emrediyor. Ve kendisini koruyacağını biliyoruz. Şimdi tabi dünyanın her devrinde hatta hayret edilecektir. İslam ülkelerinde tarihte Müslüman halkın yönetimine efendim geçmiş olan insanlarda bile pek çok zalim kıyormuş. Mesela Haccaç diye bir komutan zalim sıfatıyla anılmıştır. Haccaçı zalim. Yani Emel'in tarihini okuduğunuz zaman Hayretler içinde kalırsınız. Abbasi saltanatının ilk hükümdarı Seffah diye sıfatlanmıştır. Seffah çok kan dökendirir. Çok kan dökendirir. Yani bilmem Müslüman başka kavme saldırıp da öldürdüğü insanların kafatasından şarap içen hükümdardan sadece kitapları yazıyor. Yani kafatasını şarap tası olarak kullanıp şey yatan bunlarla çıtmış. Okuduğum sure-i de namazda okuduğum birinci mekatta okuduğum sure de Ashab-ı Uhdûl anlatılıyor ki, Yemen'deki zalim bir hükümdar. O zamanın, o asırın mücadidlerini, müminlerini, Müslümanlarını, eski devirlerde tabi, Peygamber Efendimiz'in devirde, eski devirde. Büyük ateşler yakıp, hendekler, İçinde ateşler yakıp bu hendeklerin kenarına müminleri getirip onlara diyordu ki bırakın bu inan, inan kemirde, imanınız. Bırakmazsanız dikeceğim çeyir çeyir yanan şu ateşlerin içine atacaksınız, yanacaksınız <gülüyor> diyor ve yapıyordu tekleyi çukurun içine C1 gitti çukurun içi tamam çukurun içi ateşli fırın fırın gibi bir şey C2 de ateş yakar tek Müslüman böyle böyle ateş çukurları hatta rivayet edildi ki ateşin şehirde geçeceği insan adislerde hucada yavrusu olan, çür emen yavrusu olan, bir kadın da hendeğin başına kadar getirildi. imandan dönmesi, hükümdarın istediği inanca gelmesi, asıl hak bırakması teklif edildi. Hadi bakalım. Söyle, söylemezsen ateşe atılacaksın diye. Kadın tereddüt etti. Çocuklar hep ateşe atıldılar da öteki birbirinin kardeşleri, dindaşları. Bu biraz tereddüt etti. Kıcağındaki şu çocuk var, acaba bu hükümlerin zorladığı, ama dedim ama zorladığı inancı ifade ediversem dilimin üçüyle da ateşe atılmaktan çocuğumu kurtarsam mı dedi. Anne çünkü. Kendisi daha önceki bir gibi ateşe atılmaya razı da çünkü bu çocuk bebek dedi diyecekti. Ya anne kardeşim, o zaman bebek güzel yerde ''Aman anne, sakın ha imanını terk etme, imanından dolayı şey yediği, her hani şey çeşit Peygamber güzel diyor. Peygamber Efendimiz'e bize türüldü. Peygamber Şahı Allah Azze ve Celle Efendimizin ashabı da İslam'ın ilk devriminde çok işkence gördü malga hiçbir şey yapmıyorlar. İşte bu tarafın bizim yönetiminde olduğunu söyleyeyim. Öğlen en iyide düzmüyorlardı, duruyorlardı, saldırıyorlardı. türlü işkenceler yapıyorlardı. Yakma, efendim, açtma, efendim, türlü işkenceler yapıyorlardı. Bunlar da Bunları anlattıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani imandan dönmemenin ve hak sözü söylemekten geri durmamanın önemini onun doğru olduğunu bize öğretmiş oluyordu bu kıssaları nakletmekte. Onun için bütün Müslümanların aktörü Söylenesin ağabeyi. İlallâhi eşkü da'tel emmîn ve kavim kâvîn. Kâvîn buyurmuş. Emel Efendimiz. Yani emniyetli, güvenilir, iyi, sadik kişinin zayıf olmasını, ama hain, Zalim kişinin de kuvvetli olmasını Allah'a şükür ediyor. Allah saklasın. Allah'a sığınırım böyle bir durumdan diye buyuruyor. Şimdi Müslüman ahlakı kesinlikle zalime yardım etmemek. Zalim kavmin yanında olmamak şeklindeydi. Biliyorsunuz Muza ve Selam ile hükümdarın sihirbazları arasında bir sihir gösterisi yarışı oldu. Efendim, Musa Aleyhisselam'ın asası onların uydurup düzenlerini, sihir düzenlerini yuttu. Sihirbazlar bu işin beşer işi olmadığını anladıkları için imana geldiler. O zaman hükümdar dedi ki ben size izin vermediğim halde ben size izin vermeden siz nasıl iman ediyorsunuz? Ben sizin kollarınızı, bacaklarınızı keseceğim çapraz zamanlarda. Sizi hurma dallarında asıp sallandıracağım dedim. O da hareket ederken, baktın haline kaldın. Neye hükmedersen hükmed, neye niyet edersen yap. İnnema taktığı sadece hayatım dinlensin. Ben bu dünya hayatında. Bu işleri yapamazsın. Biz aldırmıyoruz, korkmuyoruz. Biz Rabb'imizde e iman ettik. Rabb'imizin e yolundan ayrılırız bizler. Ve tabii Kur'an da o işleyicileri yok. Yüzündüğüne o işleyicileri yaptı. Şimdi dünya yüzeyinde demek ki tarih içinde zalimler olmuş. Ola gelmiş. Zamanımızda da zulüm haddi aşkı, haddelerle Ne Tevkalar da çok yani. Tabi, ne yapmak lazım? Bir kere, Allah'a iyi kul olmak lazım. Başkaçar etsin. Büyüme kul olmak lazım. Çünkü, İnsan bir zulme varış kalabilir. Nefesine küzelen yağabilir. Bir anda hayatı sönebilir. Hayat kendili yağı bitebilir. Kazaya uğrayabilir. Uçak düşebilir. Otomobil çarpabilir. Efendim teker patlayıp çarampola 3 dokuz katla atıp arabanın için burada olmuş arabanın içinden efendim cesedi çıkartılabilir. Denize düşebilir. Efendim aşağıya uç her şey mümkün. Bir kere bölüme hazır olmak lazım. Ve Allah iyi kul olarak gitmek için iyi halde olmak lazım. Kötü hal üzere, ilah üzere, haram üzere. Efendim, Allah'ın sevmediği işleri yapan bir kimse olarak efendim. Müşrik olarak, imansız olarak, günahkâr olarak gitmek çok yanlış. Zaten inançlı inle şirkle zulmün azı müşriklik büyük vaizam bir zulüm. Yani Allah tanıma var. Yanlış tanımak, Allah'a ortak koşmak çok büyük Yani inancın yanlış En büyük sürüm ne O çünkü bütün ölülerin kaynağı inançsızlıktan geliyor. Hepsinin kaynağı. O. İmansız kafir geribin inancı yok, tok kapkara ondan yapıyor. Her şeyin bir vah, her şey yapılabilir diye düşünüyor, hesaptan korkmuyor, mahkemeyi, kübrahi düşünmüyor. Bir kere mümin olmak lazım, hem de ihlası mümin olmak lazım, iyi müthimal olmak lazım. Şu birinci şart. Sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, çok güzel teşbih eylemiş. Yani ben de efendim çok seviyorum bu benzetmeyi. Müslümanlar ilk vücuttur. Tek vücut. Vücudun bir azası hasta olduğu zaman tüm vücut o gece efendim uykusuzlukta ve cayır cayır ateşler içinde yanmakta bütün vücut sıkıntı Al Halbuki parmağının ucunda bir parmağını, Dolama olmuştur. Veya dişinin birisi hapse yapmıştır. Bir uzun. Bir ağızası hastalanmıştır. Bütün vücut gece uzun kalır. Yani bir ağızanın sıkıntısının tüm vücut çekiyor. Yek vücut çünkü. Tek vücut. Yek de tek diyor. Yek vücut o İnsanların yani minlerin vücuda benzetilmesi şahsiyle benzetilir. Şahane mi benzetilir? Çünkü vücut şahane bir teşkilat. Harika bir teşkilat. Vücut teşkilatı bizim için çok büyük ibrettir. Vücudun kafası vardır. Beyin vardır. vücudu idare eden karar veren düşünen yöneten efendim şuurlu hareketleri ve şuurla bağlı olmayan hareketleri efendim idare eden beyin var. Sonra vücudun bütün hücrelerine gıda sevk eden bir teşkilat var. Efendim bütün ağıza ağızalara ve her ağızanın her hücresine nasibi olan gıdayı götür. Her hücreye. Vücuttaki hücrelerin ne kadar olduğunu, efendim rakam olarak belki söylemek, belki rakamların sıfırlarını kağıda sığdırmak mümkün değil. O kadar yere tek tek. Efendim bedası gönderilir ve oradaki artık malzeme, atık malzeme alınır ve vücuttan da dışarıya atılır. Öyle muhteşem bir teşkilat var. Hücrenin ihtiyacı olan yakıtı yak yakmaya yarayan oksijeni hücre kendisi alamaz dışarıdan. Kan getirir onu. Hem o kadar bir aküzenle birleşiyor. Yani akıl almal bir teşkilat. Son derece adil bir son dereceye çalışkan, son derece dakik, son derece muhteşem teşkilatlar iç içe, vücutta çalışırdı. Bir vücut harika bir kainat. Bir vücuda benzetilmiş. İçin anları seyredenler sallallahu aleyhi ve var beyin var, el var, ayak var, mide var, ciğer var, dalak var, ilik var, kemik var, kas var, deri var, onarım teşkilatı var, savunma teşkilatı var, üreme teşkilatı var. Yani kendi kendini tamir eder doğucu, ömür boyu tamir eder de yaşar. insanoğluk kendi kendini tamir eden bir teşkilat yapamamıştır. Yapamamıştır. Yani Allah kudreti belseydi onu da yapardı belki ama bugüne kadar kendi kendini onaran bir alet efendim, ortaya kullanamamıştır. Vücut kendi kendini onarır. Çocukluktan beri binlerce defa alan insan çocukluğundan beri yanar, düşer, yaralanır, kesilir. Hepsini onarır vücudu. edin. Vücut kendi kendisini yeniler, kurtarır, düzenler. Yani vücuda benzetmek ve vücuda bakarak ibret almak ve vücuda göre teşkilatlanmak Müslüman'a yeterli. Vücudu al, incele, doktorları çağır, sor, Ondan sonra teşkilatını Bu o kadar muhteşem bir teşkilatı. Ve Müslümanlar bir vücut değil. Birbirlerine ilgilidir, irtibatlıdır. Olmalıdır. Dininin gereği olarak. Şimdi bir insan düşmanlarıyla tek başına uğraşması onların yenmesi zor olduğundan insanlar bir cümleliyle ittifaklar yaparlar. Birlikler kurarlar. En küçük toplum ailedir. Karı koca ve çocuklar. Akraba. Ondan sonra halka, halta, halta efendim, devlete kadar gider. Devletler arası başmalara kadar Gider. İnsanlar yardımlaşırlar birbirleriyle ve bu yardımlaşma sayesinde korunurlar, gelişirler, rahat ederler. Merak-ı Tehneşerler. Allah-u Azim-i Teala Kur'an-ı Kerim'de dediği ve eiddu lehum mesafaatın min Kuvveti, ve min Kaid, türbünle bizi, atıl vallahi ve atıl bekim diye emrediyor. Allah'ın emri çok ciddidir. Allah'ın emri tutmalıdır. Allah'ın emri kulak arkasına atılmaz. Sırtın arka tarafına atılmaz. Allah'ın emrine kulak tıkanmaz. Allah'ın emrine sırt çevrilmez. Allah emretmişken oturulmaz. Babası diyor ki çocuğa git karından ekmek alıyor diyor. Çocuk oturuyor. Babası diyor ki evladım git ekmek al. Çocuk oturuyor. Ya o oğlum, bak ekmek al. Çocuk oturuyor. Sonra çocuğuna ne, ne tahmin edersin? Bu gidişin sonu ne olur? Yorulur mu? Baba söyleyecek de çocuk oturacak. Alemlerin Rabbi Yaradan emrediyor. Müslümanlara emrediyor. Çünkü emirler var. Allah'ın emirine sık çevirmez. Allah'ın emrine rağmen durulmaz. Emir yapılmadan durulmaz. Müslümansa zıp yazıp dolasılar. El pencet divan durması lazım. Namazdaki gibi. Emrin başı gözlümüşüne yaraktırmasınlar. Bu rakı çok söylüyor insan oldu. Şehre ilçeden söylüyor. Efendim bakım. ona söylüyor, buna söylüyor. Emrin başı gözlümüşü doğar adalığı dolar. Orta Anadolu'da dolaş profesyonu çok diyor. Emret. Emret Aziz kardeşim. Ana bile bizim fakültete bir profesör, sen docenttin. Emret kardeşim dedi. Niye sen dedi profesörün dediğine acayip etmiyorum. Baktım beni. Siz maalesefiz bana dedi, profesör yapmazsınız ki dedi. Kurumdan geçilemezsiniz ki. Yok dedi. Yok. Emret kardeşim dedi. Emrindeyim dedi. İnsanlar bu emret sözünü birbirlerine bile söndürüyorlar. Yani. Hem de aslarına bile seviyorlar. Rükbece kendisinden aşağıdakine bile. Buyurun diyor. Buyurun ne demek? Hepimizin her gün kullandığımız buyrun sözü birere buyurmak ne demek? Türkçe emretmek etmek demek? etmek hangi dilden? Arapçadan. Parçadan hangisi? Fermuden. Ferman. Ferman padişahın Fermanı ilahi, bunu da biliyoruz. Havan tamam, yazılı emir diye hayal ediyoruz. Ferman diye yazılı, böyle kurumuş kağıdaki altı turalı emir satıyoruz. <gülüyor> Allah'ın emrin nasıl lazım Müslümanlar? Müslümanlar çok çok suçludur. <gülüyor> Benim ailesi kanatını görmez. Biz Müslümanlar. Çok suçluyuz. Babası kırk defa kalk evladım ekmek al dediği halde yerinden kalkmayan çocuğu nasıl ayırtıyor? Nasıl olmaz böyle bir yediyoruz? Biz Müslümanlar çok suçlu insanlıyız. Zamane Müslümanlar. Hadi biraz daha insaflı konuşalım. Büyük çoğunluk. yine vazifesi yapmak isteyen iyi Müslümanlar da olduğunu düşünelim vardır. Ama büyük çoğunluk çok büyük çoğunluk. Ve eiddu lehum mesata'atun min kuvvetin din düşmanlarına karşı takatiniz nispetinde gücünüz yettiğince kuvvetten, kudretten, aletten, teşhidattan ne hazırlarsanız hazırlayın. Tühnü bu nebihi aduvallahu ya aduvallahu atlar Suvari birlikleri o zaman imkandan hızlı giden bir şey. Efendim. Böylece Allah'ın düşmanlarını yani din düşmanları yani kafirler, yani Allah'ın dinine savaş açmış olan insanlara ve sizin düşmanlarınızın size düşmansınız. Korkuda güç, kuvvet, teşhizat, teşkilat, alet, edematı gücünüz yettiğince hazırlayın. diye emrediyor. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Şimdi kim bu emri duydu ve kim bu emri tuttu? Onu bırakalım. Benim bir düşüncem var. Ben diyorum ki Dünyada bir Müslüman olarak sen kaldın, tek kişi kaldın diye düşünecek. Her Müslüman. Hiç başka Müslüman kalmamış. İnna lillah ve inna ile ilahe illa hepsi ahirete göçmüş. Bir tek Müslüman yeryüzünde sen kalmışsın. Başka hiç Müslüman yok. Öldü hepsi. İnna lillah ve inna ile ilahe illallah Bir sen kaldın diye düşüneceksin. Ve ben İslam için ne yapabilirim diye kendi gayrete geleceksin. Ben böyle düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Müslümanlar diyorlar ki bu vazife benim boyu aşağı o yapsın. Ötekisi yapsın. böyle diyor. Estağfurullah diyor. Hevazı'yı gösteriyor. Orada gösteriyor. Estağfurullah. Benimle haddi ben. Ben bu işi nasıl yapabilirim? O yapsın. Başkaları yapsın. Bana ne? Ya yani ben de yapmak isterdim ama bu benim haddim değil, işim değil. Koyun aşağı sizler. Şimdi şeylerin tabii kuvvet mesafata atın min kuvveti, 3 kuvvet bakımından ne hazırlayabilirsiniz? Halbuki her türlü gücü kuvveti hazırlayabilir. Kuvvet çeşitleri nelerdir? En büyük kuvvet ilimdir. Belki en büyük değildir, en büyük iman. Yani iman da ilmin en yüksek mertebesi zaten. O da bir çeşit ilim ama ilahi ilim, marifetullah ilmi ve en yüksek. O zaman belki ilk söylediğim yanlış değil. ama en başa gelen imandır, tamam. Önce sağlam mümin olacaktı Müslümanlar. Ondan sonra da ilim bilim. Ben çok merak ediyorum. üzerinde de düşündüm epeyce. Yani Müslümanlar İslamiyet yayıldıktan sonra dünyada ilim bakımından bir büyük gelişme sağlamışlar. İslam adını İlmü geliştirmiş Avrupa'dan filen ileri duruma gelmiş.